Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Sayıdeğer dinleyenler Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 119. babı olan giysilerin uzunluğu ve kısalı Yani giyim kuşam adabı ile ilgili Hadisleri okumaya devam ediyoruz. 799. hadisimiz Ebu Derda radiyallahu anh'ın yakın arkadaşı olan Babam Bişir bin Kays et Talibi bana şunları anlattı diyor. Şam'da Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ashabından Seil bin Hanzaliye adında biri vardı. Bu kişi Yalnız başına dolaşan ve insanlarla pek az görüşen biriydi. Sürekli namaz kılardı. Namazdan ayrılıp ailesinin yanına giderken de tekbir ve tesbih gibi zikirlerle meşgul olurdu. Bir gün biz Ebu Derdağ'ın yanında otururken yanımıza uğradı. Ebu Derdağ ona bize fayda sağlayacak sana da vaktini zayi edip zarar vermeyecek bir söz söyledi dedi. O da şunları söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam düşman topraklarına bir askeri birlik göndermişti. Bir süre sonra birliğe katılanlar seferden döndüler. Onların içinden bir asker gelip Resulullah Aleyhisselatu vesselamın bulunduğu mecliste oturdu. Ve yanındaki adama düşmanla karşılaştığımız zaman bizi bir görseydin, Filan kimse düşmana kahramanca saldırdı ve ben gıfarlı delikanlıyım al sana diye bağırarak mızrağını ona sapladı. Sen onun bu sözünü nasıl buluyorsun dedi arkadaşı. Bana sorarsan o adamın bütün sevabı boşa gitmiştir diye cevap verdi. Bu sözü işiten bir başkası ben bunda bir sakınca görmüyorum dedi. Bunun üzerine aralarında tartışmaya başladılar. Sonunda Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşulanları duydu ve Subhanallah bu kişinin sevap kazanmasında ve övülmesinde bir sakınca yoktur buyurdu. Kays diyor ki ben Ebu Derda'nın bu habere sevindiğini ve başını kaldırıp o kişiye sen bunu Resulullah aleyhissalatü vesselamdan bizzat kendin işittin mi diye sorduğunu gördüm. O evet bizzat işittim dedi. Ebu Derda ona aynı soruyu tekrar edip duruyordu Hatta ben kendi kendime böyle sormaya devam ederse Dermanı kesilecek ve dizlerinin üzerine çöküp kalacak diyordum Seyir bin Hanzaliye başka bir gün yine aramıza geldi Ebu Derda yine bize fayda sağlayacak Sana da zararı dokunmayacak bir söz söyle dedi O da şu hadisi rivayet etti Peygamber aleyhisselam bize Allah yolunda cihad için at yetiştirip ona güzelce bakan kimse sadaka vermek için elini açıp da bir daha hiç kapatmayan kişi gibidir buyurdu. Bu kişi başka bir gün yine bize uğramıştı. Ebu Derda yine ona bize fayda sağlayacak sana da zararı dokunmayacak bir söz söyle dedi. Bu sefer Sehir bin Hanzali'ye şu hadisi rivayet etti. Peygamber aleyhisselam bir gün Hureymi el-Useydi ne iyi adamdır. Fakat keşke çenesinin altına kadar varan uzun favorileri ve yerde sürünen elbisesi olmasaydı buyurdu. Peygamberin bu sözü Hureymi e ulaşınca hemen eline bir ustura alıp favorilerini kulak memesinin hizasından kesti. Elbisesinin eteğini de diz kapağının bir karış aşağısına kadar kısalttı. Seilbin bin Hanzali'ye başka bir gün yine bizi uğramıştı. Ebu da yine ona bize fayda sağlayacak sana da zararı olmayacak bir söz söyledi. Dedi. O da şu hadisi rivayet etti. Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu işittim. Sizler zaman zaman kardeşlerinizi ziyarete gidiyorsunuz. Onun için binek hayvanlarınıza iyi bakın. Üstünüze başınıza da çeki düzen verin. Öyle ki insanlar arasında yüzündeki ben gibi güzellik ve temizliğiyle dikkat çeken parmakla gösterilen kimseler olun. Çünkü Allah çirkin davranışı sevmediği gibi çirkin görünüşü de sevmez o halde. Önemli olan kalp temizliğidir diyerek düzensiz bakımsız pejmürde bir halde dolaşmayın lüks ve israfa kaçmamak şartıyla saçınızın, sakalınızın, giyim kuşamınızın ve dış görünüşünüzün tertipli güzel olmasına dikkat edin. Ebu Said el-Huderi radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman erkek elbisesini en fazla diz kapaklarının bir karış aşağısına kadar uzatır. Bundan çekiniyorsa Aşık kemiklerine kadar uzatmasında bir sakınca yoktur. Ancak aşık kemiğinden aşağıda olan kısım ateştedir. Çünkü mahşer günü Allah büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde süren kimseye rahmet ve lütuf nazarıyla bakmaz. Abdullah bin Ömer radiyallahu anhıma anlatıyor. Bir gün, Elbisemin etekleri yerde sürünür bir halde Peygamber Aleyhisselam'ın yanına uğramıştım. Peygamberimiz Abdullah, elbisenin eteklerini yukarıya kaldır buyurdu. Ben de hemen kaldırdım. Sonra biraz daha kaldır dedi. Ben biraz daha kaldırdım. O günden beridir elbisemin Peygamber'in izin verdiğinden daha aşağı sakmamasına dikkat ederim. Dinleyenlerden biri peki elbiseni nereye kadar kaldırmıştın diye sordu. Abdullah bin Ömer diz kapağımdan bir karış aşağısına kadar diye cevap verdi. Yine Abdullah bin Ömer radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam büyüklük taslayarak elbisesinin eteğini yerde süreyen kimseye Allah mahşer günü rahmet nazarıyla bakmaz. Onun için erkekler elbiselerini diz kapağından en fazla bir karış aşağı kadar uzatsınlar buyurdu. Bunun üzerine Peygamberimizin hanımı Ümmü Selem'e Peki kadınlar eteklerini nasıl yapacaklar diye sordu. Peygamberimiz onlar eteklerini erkeklere göre bir karış daha aşağı uzatırlar buyurdu. Ümmü Selem'e o zaman ayakları açıkta kalır dedi. Bunun üzerine Resulullah Öyleyse ayaklarının üzerini örtecek fakat uçları yerde sürünmeyecek şekilde bir kol boyu fazla uzatırlar daha fazla değil buyurdu. Evet saygı değer dinleyenler 120. Bab tevazu sebebiyle lüks elbise giymemenin müstahap oluşuyla ilgili hadisler. Muaz bin Enes radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim gücü yettiği halde alçak gönüllü davranarak lüks ve pahalı elbiseler giymekten vazgeçerse mahşer günü Allah celle celaluhu onu insanların gözü önünde huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini giymekte serbest bırakır. Orta halli giyinmek 120.000. bab Konuyla ilgili Abdullah bin Amr Radiyallahu anhuma şöyle diyor Muhakkak Allah Verdiği nimetin eserini Kulunun üzerinde görmekten hoşlanır Kulunun Pecmürde Düzensiz, bakımsız Olmasını hoş görmez Allah Celle Celaluhu Lüks gösteriş ve israfa Kaçmamak şartıyla onun giyim kuşamının dış görünüşünün tertipli ve güzel olmasını ister. Ayrıca Allah Celle Celaluhu kuluna bahşetmiş olduğu zenginlik, ilim, zeka, güç, makam gibi nimetlerin eseri ve belirtisi olan hamdin, şükrün söz ve davranışlarla ifade edilmesini ister. Kısacası kuluna verdiği nimetlerin onun dış görünüşünde tertip, güzellik ve zarafet olarak kişilik ve davranışlarında ise hamd, şükür, itaat ve ibadet olarak yansımasını ister. 122. bab ipek elbise giymek konuyla ilgili Ömer bin Hattab radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ey mümin erkekler insanların birbirlerine karşı üstünlük taslamalarına sebep olan Büyük bir israfa yol açarak hem fertlerin hem de toplumların servet ve zenginliklerini yok edip bitiren, farklı toplum kesimleri arasında yersiz bir ayrımcılığa ve düşmanlığa sebep olan lüks tüketim alışkanlığından uzak durun. Bunun en belirgin örneği ve sembolü olarak da elbise ve benzeri aşırı lüks ve pahalı elbiseler giymeyin. Çünkü ipeyi dünyada giyen ahirette giyemez. Yani bu yasa uymayan kişi olgun ve ideal bir mümin değildir. Bu konuda Allah şöyle buyurmaktadır. Ey Ademoğulları! Yiyin için fakat aşırı lükse kaçarak israf etmeyin. Unutmayın ki Allah israf edenleri sevmez. Bununla birlikte... Yaratılış itibariyle süs ve gösterişe düşkün olan kadınlara bu konuda biraz daha müsamaha gösterilmiş ve aşırı gitmemek kaydıyla altın ve mücevherat takılar takılmalarına, ipek ve benzeri lüks elbiseler giymelerine izin verilmiştir. Yine Ömer bin Hattab radiyallahu anh diyor ki, Peygamber Aleyhisselatu vesselamın şöyle buyururken işittim. İpek elbiseyi ancak ahirette nasibi olmayanlar giyer. Buhari'nin bir rivayetinde ahirette ondan nasibi olmayan denilmiştir. Enes bin Malik radiyallahu anhtan Peygamber aleyhisselam'ı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Dünyada ipek giyen ahirette giyemez. Ali radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamı gözlerimle gördüm. Sağ eline ipeği sol eline de altını aldı ve işte bu ikisi ümmetimin erkeklerine yasaktır. Hastalık, savaş, yolculuk gibi bir zaruret hali olmadıkça mümin erkekler saf ipekten yahut karışımında ipek oranı daha fazla olan kumaşlardan yapılmış elbiseler giymesinler. Altın takı ve eşya kullanmasınlar buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İpek elbise giymek ve altın, süs eşyası takılmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınların ise helal kılınmıştır. Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh diyor ki, Peygamber aleyhisselam altın ve gümüş kaplardan yiyip içmemizi, ipek ve atlas elbise giymemizi, ve bu tür lüks pahalı kumaşlardan minder, döşek, yastık yaparak üzerinde oturmamızı bize yasakladı. 123. bab Uyuz ve benzeri cilt hastalığına yakalanmış kimsenin ipekli giymesine bir sakınca bulunmadığı hadisi Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselatu vesselam yakalandıkları uyuz hastalığı sebebiyle Zübeyr bin Avvam ve Abdurrahman bin Af radıyallahu anhuma'ya ipek elbise giyimi izni verdi. 124. bab Kaplan ve benzeri yırtıcı hayvanların derisini yatak, yaygı, halı gibi mefruşat olarak kullanmanın ve eyerlerinin üzerine koymanın yasak oldu. Muaviye radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Saf ipekten veya Kaplan ve benzeri yırtıcı hayvanların derisinden yapılmış ayarlara binmeyin. Ebu Melihin babas Üsame bin Umeyr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Aleyhisselam Vesselam yırtıcı hayvanların derilerin çanta, ayakkabı vesaire olarak kullanmayı yasaklamıştır. Tirmizinin bir rivayetinde Peygamber Aleyhisselam yırtıcı hayvan derilerinden yorgan, döşek, yatak ve bunlar dışında herhangi bir eşya yapılmasını yasakladı demiştir. 125. Bab Yeni bir elbise, ayakkabı ve benzeri bir şey giyince nasıl dua edileceği Konuyla ilgili Ebu Said el-Hudiri radıyallahu anh şöyle diyor Peygamber aleyhisselam yeni bir elbise giydiği zaman giydiği şeyin adını sarık, gömlek, cübbe gibi söyleyerek şöyle dua ederdi. Allah'ım sana hamdolsun bu elbiseyi bana giydiren sensin. Senden onun getireceği bereketleri ve iyi amaçlarla kullanmayı bana nasip etmeni diliyorum. Onun zararlarından ve kötü amaçlarla kullanılmasının şerrinden de sana sığınıyorum. 126. Bab elbise giyerken sağdan başlamanın müstahap oluşu Peygamber aleyhisselam her hayırlı işine sağdan başlamayı severdi. Temizlenirken, taranırken, ayakkabısını giyerken hep sağdan başlardı. Yine Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki Peygamber aleyhisselam elini temizlik ve yemekte, sol elini de tuvalet ve benzeri pislik bulaşabilecek yerlerde kullanırdı. Ümmü Atiye radiyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Zeynep radiyallahu anh'a vefat etmişti. Peygamber Aleyhisselam kızını yıkayan ümm Atiye'ye ve ona yardım eden diğer kadınlara şöyle dedi. Onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest uzuvlarından başlayın. Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü şöyle buyurmuştur biriniz ayakkabısını giyerken sağından çıkarırken de solundan başlasın. Böylece sağ ayak ilk önce giyilen ve en son çıkarılan ayak olsun. Peygamberimizin hanımı ve Hz Ömer'in kızı Hafsa radıyallahu anhum'a diyor ki Peygamber aleyhisselam yerken, içerken, giyinirken, taranırken, kısacası nezahat ve temizlik ifade eden her iş yaparken sağ elini bunun dışındaki işlerde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 Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamu aleykum ve rahmetullah.